Bismillahirrahmanirrahim. Namazların mekruhlarının devamı. 21. Madde Namazda iki elin parmaklarını birbirine çatmak, parmak çıtlatmak veya çıtlayacak şekilde sıkmak ve elleri böğrüne koymak mekruhtur. 22. Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunmuş olan toprakları silmek mekruhtur. Ancak bir zararı kaldırmak ve bir yarar sağlamak için silinebilir göze girip zahmet veren bir teri silmek gibi. 23. Ruku halinde sünnet üzere olan durumu aykırı olan aykırı bir şekilde başı yukarı tutmak, yahut aşağıya indirmek, imamdan önce rukuya veya secdeye gitmek ve ondan önce rukudan veya secdeden baş kaldırmak mekruhtur. Lakin imam daha rukuya veya secdeye gitmeden imama uyan rukuya veya secdeye gidip başını kaldırsa namadı bozulur. Ancak imam daha selam vermeden bu veya secdeyi imam ile veya ondan sonra iade ederse bozulmaz. 24. Rükuda veya secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az okumak mekruhtur. 25. Kıyamdan rüküya, rükudan secdeye, secdeden kıyama geçiş hallerinde meşru olan tekbirleri ve zikirleri bu intikallerden sonra okumak mekruhtur. Kıyamdan rüküya vardıktan sonra Allahu Ekber demek ve rükudan kıyama tam döndükten sonra Semihallahu lümen hamileh demek gibi. Bu şekilde bu zikirlerin yeri kaybedilmiş olur. 26. Kırda namaz kılarken çakıl taşlarını eliyle düzeltmek mekruhtur. Ancak üzerlerinde secde etmek mümkün değilse yapılabilir. Bu durumda iki defalık bir düzeltme caizdir. 27. Başkasına ait olan bir yerde sahibinin rızası olmaksızın kılınan namaz mekruhtur. Bir görüşe göre böyle bir yer bir Müslümana ait olup ekilmemiş ise üzerinde namaz kılmakta kerahet yoktur. 28. Bir kimse başkasına ait olan bir yer ile herkese ait bir yol üzerinde namaz kılmak mecburiyetinde kalsa bakılır. Eğer şahsa ait yer ekilmiş veya gayrimüslime ait ise o yol üzerinde kılması daha iyidir. Gayrimüslimin bu namaza razı olmayacağı bilinen şeydir. 29. Namazı huzuru bozacak ve kalbi meşgul edecek şeylerin bulunduğu yerlerde kılmak mekruhtur. Çalgı ve eğlencelerin bulunduğu yerlerde namaz kılmak gibi. Mescitlerde çalınması düşünülecek olan ayakkabıları da arka tarafa bırakmak huzuru bozacağından mekruh sayılmıştır. 30. Yanmakta olan sobaya, ocağa ve ateş dolu mangala karşı namaz kılmak mekruhtur. Muma, kandine, lambaya karşı namaz kılmak ise mekruh değildir. Yine asıl bulunan Musab-ı Şerife veya bir kılıca karşı namaz kılmak da mekruh değildir. Çünkü bunlara hiçbir kimse tarafından tapılmamıştır. 31. Bir, bir insanın yüzüne karşı arada engel olmaksızın namaz kılmak mekruhtur. Lakin bir insanın arkasına karşı namaz kılmak mekruh değildir. Ancak bu adamın konuşmasının dolayı şaşırmak umuruyorsa mekruh olur. 32. Temiz olmayan şeylere karşı ve temiz olmayan şeyler yakınında namaz kılmak mekruhtur. Bunlar namazı olan saygıya aykırı hallerdir. Mezarlıkta, yol ortasında, hamamda, hayvan boğazlanan yerlerde namaz kılmak da böyledir. Fakat mezarlıkta veya hamam gibi yerlerde namaz için bir yer ayrılmışsa keraat olmaz. 33. Namazda bir gerek bulunmaksızın bir çocuğu yüklenmek, yahut kendisini meşgul edecek bir eşya taşımak mekruhtur. 34. Helaya gitmek sıkıntısı olduğu halde namaza başlamak mekruhtur. Öyle ki, namaz içinde böyle fazla bir sıkıntı gelip kalbi meşgul edecek olsa, vakit müsait olduğu takdirde namazı bırakmalı, sıkıntıyı giderdikten sonra abdest alıp tekrar namaza başlamalıdır. Böylece namaz kalp huzuru ile kemal üzere kılınmış olur, aksi halde namaz sahih olursa da, Günah işlenmiş sayılır. 35. Namaza engel olmayacak miktardan az bir pisliğin elbisede, bedende yahut namaz yerinde bulunması mekruhtur. 36. Kirli elbiselerle, ev işlerinde giyilen elbiselerle namaz kılmak mekruhtur. Çünkü süs sayılan temiz elbiselerle namaz kılınması olmuştur, Ancak başka elbise yoksa bunlarla kılınabilir. 37. Bir özür bulunmaksızın Elbiseyi giymeyip, Omuzlar üzerine alarak salıvermek suretiyle namaz kılmak mekruhtur. 38 Namazda elleri çıkaracak bir aralık bırakmaksızın ihram gibi bir şeyin içine bürünmek mekruhtur. 39 Bir özür olmadan yalnız tek bir elbise ile, bir entari ile namaz kılmak mekruhtur. Erkeklerin sıcak bölgelerde gömlek giymeyip yalnız çalvar ile namaz kılmalarda böyle mekruhtur. 40 bir zaruret olmaksızın erkeklerin ipek elbiseyle namaz kılmaları mekruhtur. Kerahat ve istihdam bölümüne bakılsın. 41. Elbiseyi topraktan veya diz yerinin belirmesinden korumak için rüküye veya secdeye giderken az bir hareketle yukarıya çekmek mekruhtur. Bilindiği gibi çok hareket namazı bozar. 42. Namazı gasp edilmiş bir elbiseyle kılmak mekruhtur. Başka bir elbise bulunmasa yine hüküm aynıdır. Çünkü başkasının malından sahibinin izni olmak için yararlanmak caiz değildir. 43. Erkeklerin secde ederken yere değmesin diye bütün saçlarını arka tarafa toplayıp bağlamaları mekruhtur. 44. Erkeklerin uzatmış oldukları saçlarını kadınlar gibi bağlayıp başlarının üzerinde bağlanmış veya başların etrafına sarmış oldukları halde namaz kılmaları mekruhtur. Böyle bir şeyin namaz içinde kasten yapılması ise çok hareket olacağından namazı bozar. 45. Namaz içinde az bir hareketle insanın üzerinden elbise çıkarması, bacındaki sarığı çıkarması veya böylece bir şeyi giyilmesi yahut bacını sarması mekruhtur. Lakin böyle bir şey fazla bir hareketle yapılsa namaz bozulur. Namazda elbiseyle veya vücudun organları ile gereksiz olarak oynamak da mekruhtur. 46. Namazda başın etrafına mendil gibi bir şey bağlayıp tepesine acık bırakmak mekruhtur. 47. Namazda tembellikten ve gevşeklikten dolayı başı açık bulundurmak mekruhtur. Tembellikten maksat baş örtmeyi bir ağırlık saymaktır. Gevşeklikten maksat da namazda baş örtmeyi önemsememektir. Halbuki bu bir sünnettir. Böyle olmayıp da özürden dolayı olursa başın açık bulunmasında bir kenar yoktur. Sadece sıcakta veya hafiflemekten dolayı baş açık, açık bırakmak ise mekruh görülmüştür. Bu bir özür sayılmaz. Bir de namazı tevazu ve huşu maksadı ile başa açık bırakmakta bir kerahat yoktur denilmiştir. Bununla beraber deniliyor ki tevazu ve huşu bir kalp işidir. O halde kalbiyle tevazu ve huşuda bulunup başı örtmek daha iyidir. Yine denilebilir ki tevazu ve huşu maksadı ile açık bırakmak daha iyidir. Kalpteki tevazu ve teslimiyetin bir görüntüsüdür. Bir dış görüntüsüdür. Bunun için iyidir. Şu kadar var ki namaza başlarken sadece tevazu o huşu maksadıyla başları açık bırakacak kimseler pek az Şunu da ilave edelim ki biz namazlarımızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi kılmakla emrolunmuşuz. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Peygamber Efendimiz namazlarını mübarek başları örtülü olarak kılmışlardır. Bu bir adet değildir. Doğrusu namazda Peygamberimizin uyguladığı sünnet uymak ve başkalarına benzemekten sakınmak meselesidir. İhramda başların açık bulundurulması başka bir hikmete bağlıdır. O, mahşer hayatının bir örneğidir. Namaz buna kıyas edilemez. İbadetlerde kıyas geçerli olmaz. Artık gerçek bir özür bulunmadıkça başı güzel bir şekilde secde engeli olmayan bir giysiyle örtmenin daha faziletli olduğu kesindir. Öyle ki Sajde esnasında baştan düşen bir giysiyi teken ile başa yerleştirmek faziletli görülmüştür. Fakat iki elle çok hareketli yapılmaz. Bu konuda keraat ve fazilet erkeklere göredir. Kadınlara göre ise başların namazda örtülü olması herhalde şarttır. Başların açık bulunması namazlarını bozar. Bu konu din kitaplarımızın birçoğunda, özellikle Bahri Raiki ile Reddur Muhtar adlı eserlerde ayrıntılı olarak yazılmıştır. 48. Namaz kılanın başı üstünde veya kendisine yakın olarak, ön tarafında veya kendisine yakın olmasa da sağ ve sol tarafında, hizasındaki duvar veya tavan üzerine çizilmiş yahut asılmış büstümsü canlı yaratık şekillerinin bulunması mekruhtur. Arka tarafta bulunması da çoğunlukla mekruh sayılmıştır. Fakat bunun kerahati nispeten azdır. Namaz kılanın ayakları altında yahut oturduğu yerde bulunan, veya karşıdan organları seçilemeyecek kadar küçük olan veya başları kesilmiş veya yüzleri bütün silinmiş veya örtülüp yok edilmiş bulunan bir resmin bulunması namaz bakımından kerahat gerektirmez. Yine kese ve cüzdan gibi şeyler, içinde bulunan paralar üzerinde basılı bulunan resimler veya bir organda dövme suretiyle çizilip elbiseyle örtülen şekiller yahut yüzük taşına oyulup belirsiz halde kalan resimler namazın kerahatını gerektirmez. Canlılara ait olmayan resimlerde de kerahat yoktur. Ağaç, bina, ay ve güneş resimleri bu kısımdandır. Çünkü bunların resimlerine ibadet edilmemiştir. Ancak namaz kılanın zihnini meşgul edecek bir durum bulunursa, kerayet olur. Bir de kuştan daha küçük olan bir şekil veya bir yerde bulunduğu halde ayaktayken bakılınca organların ayrımı belirsiz olan resim, namaz kılanın yanında bulunsa, kerayeti gerektirmez. 49. Üzerinde canlı resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılınması, ve canlıya ait bir resim üzerinde secde edilmesi mekruhtur. Fakat böyle bir elbisenin üzerine başka bir elbise giyilirse onunla namaz kılınmasında kerahat yoktur. Bir yere serili olup üzerinde böyle resimler bulunan bir serginin resim bulunmayan kısmında namaz kılınması ve secde edilmesi mekruh değildir. Bilindiği gibi öteden beri birçok kavimler yalnız bir olan Allah'a iman inancını bırakıp şirke düşmüşler ve tasarladıkları canlı tanrılarının resim ve heykellerini yaparak onlara tapınmışlar. Hürmet göstermişler ve ibadetlerini, ibadethanelerini onlarla doldurmuşlardır. Bugün madde yönünden pek yüksek görülen nice milletler de henüz kendilerini böyle putlara tapmaktan kurtaramıyorlar. İslam dini ise insanlara tevhid yani yalnız Allah'a ibadet inancını tebliğ edip öğretmiştir. Allah'a ortak koşan kavimlerin bu putlara tapma hallerini çok fazla kötülemiştir. Artık ezeli ve ebedi olan her şeye hakim bulunan bir yaratıcının varlığına inanan, ve yalnız ona ibadetle şeref kazanan İslam toplumunun bu putlara tapanlara karşı bir ayrılık nişanı göstermesi şarttır. Yalnız bir Allah'a iman, inancını daima göstermek için mabetlerini ve namaz kılacakları yerleri, bu gibi puta tapanlar taklit ve onlara saygı anlamına gelecek şeylerden uzak bulundurmaları bir görev gereğidir. Gerçekten hiçbir Müslümanın bu gibi resim ve tapınmak hatırından geçmez. Fakat şu putperest milletlere karşı, bir ayrılık eseri göstermek ve zihnini az az çok meşgul edecek şeylerden namazgahlarını uzak bulundurmak dinimizin yüksek ikmekleri gereğidir. 50. Namazın mekruhlarının bir kısmı imamet ve cemaat konusunda, bir kısmında kıraat ve evkaat-ı salat bölümünde ve diğer konularda yeri geldikçe anlatılmıştır. 51. Yanılma olmaksızın ve seyir secdelerini gerektirmeksizin kerahati tahrimiye ile kılınan namazların iade edilmesi vaciptir. Fatiha suresi yerine kasten başka bir ayet okunarak kılınan namaz gibi. Tercih edilen görüşe göre kerahatle kılınan önceki namazla farz yerine getirilmiş olup iade suretiyle kılınan namaz ise onun eksiklerini tamamlayacağı yerine geçmiştir. Namazı bozan ve bozmayan şeyler. Fesat yani bozulma ve ifsat da bozma demektir. Bunların karşısı salah, sıhhat anlamında ve ıslahdır. İbadetlerde fesat ile butlan biridir. Fasit olan bir ibadete batıl da denir. Bir şeyi bozan sihhat halinden çıkaran şeye de müfsit denir. Çoğuluna müfsidat denir. Bir namazın şart ve biri bulunmamakla o namaz fasit olacağı gibi, bu şart ve üzere başlanıldıktan sonra bazı şeylerin bulunmasından dolayı da fasit olabilir. Namazı böyle bozan şeylere müfsidatı salat adı verilir. Bunların bir kısmı daha önce geri geldiğinde anlatılmış idi. Biz burada şart ve rükunlarıyla başlanmış bir namazı bozacak şeylerin başlıcalarını yazacağız. Şöyle ki, 1. namazda iki harften ibaret dahi olsa namaz kılanın işiteceği derecede söz söylemek namazı bozar. Bu hususta kasıp yanılma, uyuma ve hata halleri eşittir. 2. bir hastalık sebebiyle veya bir malın ve bir arkadaşın kaybolması gibi musibetten dolayı harfler belirecek şekilde sesle ağlamak, veya ah, uh, eh diye inlemek, öf demek yahut bir toza üflemek veya bir şeyden bezginlik göstermek için uh, tuh demek namazı bozar. Yüce Allah'ın korkusundan cennet veya cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak, ah ve inilti de bulunmak namazı bozmaz. Kendini tutamayacak derecede şiddetli hastalıktan dolayı bir ah ve inilti de namazı bozmaz. 3- Cemaatten biri, imamın okuduğu Kur'an'dan duygulanarak ağlarsa veya evet dese bakılır. Eğer bu bir huzur ve huşu eseri ise namazı bozulmaz. Fakat sadece ses güzelliğinden lezzet duyma eseri ise namazı bozulur. 4. Bir özür veya maktul bir sebep bulunmaksızın, eh eh diye boğazı gürültü çıkararak temizlemek namazı bozar. Fakat zorlamayarak kendiliğinden gelen bir öksürme, bir özür sayıldığında namazı bozmaz Sesi düzeltip güzelleştirmek için veya namazda bulunduğunu bildirmek için veya kendi imamının bir kral hatasını düzeltmek için bunun yapınmasında da namaz bozulmaz. Çünkü bu boğaz temizliği doğru bir maksada dayanmaktadır. Sahih olan görüş budur. 5- Aksıran kimseye namazda yerkâmü kallah denilmesi ve başkasının rahime kallah demesi üzerine namazda amin denilmesi namazı bozar. Fakat aksıranın kendi nefsine karşı yerkâmü kallah demesi namazı bozmaz. Yine aksıran kimseye hamd etmesini hatırlatmak için namazda elhamdülillah denilmesi sahih olan görüşe göre namazı bozmaz. Çünkü bu sözün cevap yerinde olması benimsenmiş değildir. Bu yalnız bir hatırlatmadan mütevellittir. 6. Namazda Allah ismi işitilmekle Celle Celaluhu denilse veya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in şerefli ismi işitilmekle Sallallahu Aleyhi ve sellem denilse bakılır. Eğer bununla bir cevap kastedilmiş ise namaz bozulur. Fakat yalnız bir övgü ve yüceltme kastedilmişse bozulmaz. Çünkü namaza aykırı olmayan bir zikir olmuş olur. 7. Namazda şeytani bir vesveseden dolayı La havle ve la kuvvete illa billah denilse bakılır. Eğer bu vesvese ahiretle ilgili bir şey ise namaz bozulmaz. Fakat dünya ile ilgili bir şey ise namaz bozulur. Çünkü vesvese bir acıdır. Bu durumda dünyaya ait olan bir acıdan dolayı bu la havle sözü söylenmiş olur. 8. Namaz kılmakta olan bir kimse, kendisini çağırana veya içeriye girmek için izin isteyene, namazda olduğunu anımsatmak için elhamdülillah veya subhanallah dese veya okuyuşuna aşikar yapsa bununla namaz bozulmaz. 9. Kur'an-ı Kerim'in içinde veya hadis-i şeriflerde bulunan bir duayı, namaz içinde okumak namazı bozmaz. Namazda, Allahümme mekremni Allahümme en aleyye, Allahümme aslih emri, Allahümme rüknil afiyete, Allahümme afirli, ve livalideyye, ve lilmü'minine, velmü'minâti denilmesi gibi. Fakat, Allahümme afir, <gülüyor> li'ammî, Allahümme fil lihali gibi bir dua namazı bozar. Çünkü böyle bir dua Kur'an'da ve hadislerde yoktur. 10- Namazda insanların sözlerine benzer bir şekilde dua edilmesi ve insanlardan istenilmesi imkansız olmayan bir şeyin yüce Allah'tan istenilmesi namazı bozar. Allahümme et imni lahmen Yani Allah'ım bana et yedir. <gülüyor> Allahümme et Allah'ım borcumu öde. Allah'ım beni zevceyle rızıklandır diye dua edilmesi gibi. 11. Namazda bir kimseye dil ile selam vermek veya başkasının selamını dil ile almak veya tokalaşarak selamlaşmak namazı bozar. Sadece aleyküm denilmesi veya bak selam alınması da böyledir. 12. Namazda el ile veya baş ile selam alınsa, Sorulan veya istenilen bir şey için baş, göz ve kaş ile işarette bulunulsa namaz bozulmaz. Fakat bir namaz kılana, bir git, yanında namaz kılacak kimseye yer vereceğini, o da bu emre uyarak hareket etse namaz bozulur. Çünkü namaz içinde Allah'tan başkasının emrine uymuş olur. Fakat kendiliğinden biraz çekilerek namaz kılacak kimseye safta yer vermesi namazı bozmaz. 13. Namaz için içinde Namaz içinde çok sayılan iş ve hareket namazı bozar. Az sayılan iş bozmaz. Şöyle ki, namaza ve namazı düzeltmeye ait olmayan ve çok hareket sayılan bir hareket namazı bozar. Çok iş ve hareket o iştir ki, onu işleyen kimseyi dışarıdan bir kimse gördüğü zaman, namazda olmadığından şüphe etmez. Bunun karşıtı az iştir. Sahibini gören, bunun namazda olup olmadığından şüpheye düşer. Örneğin, Namaz kılmakta olan bir kimse yerden bir taş alarak kuş veya benzeri bir şey atacak olsa namazı bozulur. Çünkü bu hareketi çok çok bir harekettir. Lakin, yanımda yanında bulunan bir taşı bir eliyle alacak olsa, atacak olsa namazı bozulmaz. Çünkü bu bir az işittir. Ancak namaz içinde başka bir şeyle uğraşlarının dolayı günah işlemiş olur. 14. Bir kimse Namazda kendi imamından başka bir kimsenin okuduğu Kur'an'daki yanlışlığı veya takıldığı yeri düzeltse namazı bozulur. Çünkü bu hareket bir öğretme ve öğrenme sayılır. Öğretme ve öğrenme ise çok harekettir. Fakat kıraat maksadıyla okuyup da bunun sonucunda o kimse için düzeltme hasıl olsa namazı bozulmaz. Yine kendi imamı için düzeltme yapsa namazı bozulmaz. İmamın yeteri kadar Kur'an okumuş olması fark etmez. Çünkü bu aynı namazı düzeltmeye aittir. Fakat namaz kılan bir kimse kendisiyle beraber aynı namazda olmayan kimsenin okuyuşunu düzeltirse namazı bozulur. Çünkü bu bir öğretme sayılır. 15. Bir kimse namazda iken vücudunu bir kere veya arka arkaya iki kere veya değişik rekatlarda birer ikişer kere kaçırsa namazı bozulmaz. Fakat bir rekatta birbiri ardınca üç defa kaçsa bozulur. Ancak bir organına elini kaldırmadan birkaç defa kaşıması bir defa kaşıma sayılır. 16. Namazda bir özür bulunmaksızın birbiri ardınca iş durmalar. 3 adım atmak en az. En az üç adım atmak namazı bozar. Yine bir şahsın çarpması üzerine. Namaz kılanın elinde olmayarak yerden 3 adım kadar yürümesi de namazı bozar. Namaz kılanın yerden tutunup çıkarılmak da, Namaz kılınan yerden tutup çıkarılmak da böyledir. Namaz bozulur. 17. Namazda tekrarlama yapılmaksızın bir el ile baştan sarığı veya giysiyi kaldırıp yere koymak veya bunları yerden kaldırıp başa koymak namazı bozmaz. Fakat bunları yerden kaldırıp başa koymak çok iş ve hareket işte muhtaç olursa namazı bozar. 18. Namaz kılmakta olanın bir kimseye bir el veya bir kamçıyla ile vurması namazı bozar. Çünkü bu çok iş ve harekettir. Fakat hayvan üzerinde namaz kılanın bu hayvanı akar üç defa vurması namazını bozarsa da bir veya iki defa vurması bozmaz. Sahip olan görüş budur. Yine bir hayvanın yürümesi için bir ayağı iki defa hareket ettirmek namazı bozmaz. Fakat iki ayağı hareket ettirmek bozar. İki ayak iki el yerinde sayılır. 19. Namazdayken hayvana binmek namazı bozar fakat namazdayken hayvandan inmek bozmaz. 20. Namaz içinde bir ayakkabıyı iki el ile giyinmek namazı bozar fakat ayağındaki ayakkabılarını ayaktan kolayca çıkar vermek namazı bozmaz. 21. Bir kimse yanılarak veya kasten bir buğday tanesi yeser. Bir damla su içse, gözüne sürme çekse, bedeninin herhangi bir yerine yağ sürse, baş veya sakalının saçlarını tarasa veya örse namazı bozulur. Çünkü bunlar birer çok iştir. Fakat bir elinde bulunan yağ veya benzerini diğer eline almaksızın başına veya başka bir organına sürse bununla namazı bozulmaz. Çünkü bu az bir iştir. 22. Namazda çocuğu alıp emzirmek namazı bozar. Namaz kılmakta olan bir kadının memesini çocuk kendi başına tutup emecek olsa bakılır. Eğer süt çıkmaksızın bir iki defa emmiş olursa namazı bozulmaz. Fakat süt çıkarsa veya süt çıkmaksızın iki defadan çok emerse namaz bozulur. 23. Namaz içinde bulunan bir erkeği zevcesinin öpmesi veya okşamasıyla namazı bozulmaz. Ancak erkeğin şehveti uyanırsa bozulur. Fakat bir kadının namazı kocasının kendisini şehvetle okşamasıyla veya ister şehvet olsun ister olmasın öpmesiyle bozulur. Çünkü cinsel yaklaşma konusunda kocanın hareketi asıldır. 24. Bir kimse namazdayken gözüne karşı gelen bir kitaba yalnız baksa, yahut ne yazılmış olduğunu anlamak için bir göz atsa, sahih olan görüşe göre namazı bozulmaz. Fakat karşısında bulunan bir Kur'an-ı Kerim'den, yahut yazıları bulunan bir mihraptan Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyacak olsa bakılır. Eğer okuduğu ayetler onun ezberindeydi ise, namazı bozulmaz. Fakat ezberinde yoktu ise en az bir ayet okuyunca namaz bozulur. Çünkü bu bir öğrenme demektir. Bu mesele imam Azam'a göredir. İki imama göre ziyade okumakla da bozulmaz. Ancak böyle bir okuma mekruhtur. Bunda Kitabe ehliyle yani Yahudi ve Hristiyanlara bir benzerliş vardır. 25 Bir maksada bağlı olmayarak kalbe gelen kuruntular ve işler namazı bozmaz. Onun için bir kimse namaz içinde diliyle söylemek sizin düşüncesiyle bir şiir veya bir hutbe düzenleyecek olsa günah işlemiş olur. Çünkü böyle yapan kimsenin kalbi namazda başka şeyle uğraşmış olur. Bununla beraber namazı bozulmaz. 26. Namaz kılmakta olan bir kimse kaç cekat namaz kıldığına dair olan bir soruya cevap olarak elinin parmaklarını gösterecek olsa namazı bozulmaz. Yine üç kelimeden az olmak üzere yazı yazsa namazı bozulmaz. Ancak görenler onun namazda olmadığını sanırlarsa namazı bozulur. 27. Cemaatle namaz kılan bir kimse bir özür sebebiyle diğer bir görüşe göre de özürsüz de olsa ön tarafa sağ veya sol tarafa yahut tıbreden yüzünü çevirmeksizin arka tarafa bir rukun miktarı dura dura birer saf kadar gitse mescitten çıkmadıkça veya kırdaysa saflardan ayrılmadıkça namazı bozulmaz. Çünkü mescitte ve sahrada safların bulunduğu kısım tek bir yer sayılır. Bunun için kırda namaz kılan ön tarafında Saf bulunmazsa, secde yerinin önüne geçmesiyle namazı bozulur. Yine tek başına, namaz kılanın ve secde yerini geçmesiyle namazı bozulur. Kadınlar için evleri bir görüşe göre mescit, diğer bir görüşe göre kır 28. Ağız dolusundan az olan bir kusuntu, elde olmayarak yutulursa bununla namaz bozulmaz. 29. Namazda olan bir kimse göğsünü özürsüz olarak kıbleden döndürse namazı bozulur. Fakat bir organdan kan çıkmak gibi bir sebeple abdestsizlik meydana geldiğini yanlışlıkla zannetse de kıbleye arka çevirecek olsa, meclisten çıkmadıkça namazı bozulmaz. Fakat bu adam imam olur da yerine başkasını geçirirse namazı bozulmuş olur. 30. Namazda bulunan kimseden burun kanaması veya kusuntu gibi istekle olmayan abdesti bozacak bir şey meydana gelse, o kimse serbest olur. Dilerse abdest alıp yeniden namaz kılar. Buna namaza yeniden başlama yani istinaf salat denir. Faziletli olan da budur. Dilerse namaza aykırı hiçbir şeyle uğraşmaksızın en yakın yerdeki suyla ile abdest alır ve tek başına idiyse bu abdest aldığı yerde veya evvelce namaza başlamış bulunduğu yerde namazının geri kalan kısmını tamamlar. Bir imama uymuş idiyse evvelki yerine dönüp orada namazını tamamlar. İmama uymanın sihatine engel olacak bir yerde durup oradan tekrar imama uyamaz. Ancak cemaatle kılınan namaz bitmiş olursa o zaman yalnız başında namaz kılan gibi hareket eder. Bu namaz kılışa da başlanan namaza devam yani binayi salat denir. Böyle bir kimse abdest almak için yakın suyu bırakıp uzağa gitse veya gidip gelirken Kur'an okusa veya bu arada avret yeri açılsa artık namazı bina edemez. Yani başladığı namazdan geri kalan kısmı kılamaz. Yeniden namaz kılması gerekir. Lahik bölümüne bakılsın. 31. Namazı bozulan bir imamın kendi yerine başkasını geçirmesi ittifakla caizdir. Şöyle ki, bir imama namaz kılarken burnu kanamak gibi bir abdestsizlik gelse, cemaat içinden imam olmayan elverişli bir kimseyi işaretle veya elbisesini tutarak mihraba geçirir. İmamla beraber yalnız bir kişi bulunmuş olsa bu kimse imameti ehil ise imamlığa geçmesi İmamlığa geçmesi elverişlidir. Kararlaşmış olur. İmam böyle yerine bir adam geçirmeksizin mescitten çıksa veya sahrada ise safları geçmiş olsa cemaatin namazı bozulur. İmam tek başına namaz kılan hükmünde kalır. Dilerse abdest alıp namazı bina eder yani bıraktığı yerden tamamlar. Dilerse yeniden namazını kılar. Bu istihlak yani yerine başkasını geçirme olayı konusunda cemaatin bilgisi yoksa İstilaf cihetine gidilmeyip namazın yeniden kılınması daha faziletlidir. Çünkü bu durumda namazın bozulmasını gerektiren bazı haller olabilir. 32. Dişlerin arasında kalmış olan bir kırıntı namaz içinde yutulsa bakılır. Eğer en az nohut miktarı ise namaz bozulur. Çünkü bundan küçük ise namazı bozulmaz. 33. Ağızda bulunan bir şeker parçasının Namazda çiğnenmediği halde tadı boğaza gitse namazı bozar. Fakat namazdan önce gelmiş bir yemeğin ağzında kalmış olan tadı namaz içinde tükürükle boğaza gitse bununla namaz bozulmaz. 34. Namazda sakız veya hindistan cevizi gibi bir şey arka arkaya üç kez çiğnenilecek olsa namaz bozulur. Yutulmasa da böyledir. Fakat çiğnenmediği halde bunun küçük bir parçası boğaza gidecek olsa bunda namaz bozulmaz. 35. Namaz içinde bayılma ve çıldırma halleri namazı bozar. 36. 4 rekatlı bir namazı bilmemezlikle iki rekat sanarak birinci oturuştan sonra selam veren kimsenin namazı bozulur. Yatsının farzını teravih, öğlenin farzını cuma veya sabah namazı zannederek birinci oturuşta selam verilmesi de böyledir. Fakat yanılarak böyle bir selam vermekle namaz bozulmaz.